Önce Allah'a hamd edip senada bulunduktan sonra Ey ensar topluluğu diye başladı sözlerine Ben size geldiğimde her biriniz dalalette bocalıyorken Allah Celle Celaluhu benim vesilemle sizi hidayete ulaştırmadı mı? Hepiniz fakr-u zaruret içindeydiniz de Allah Celle Celaluhu ''Benim vesilemle sizi zengin kılmadı mı?'' ''Sizler birbirinize düşman iken Allah Celle Celaluhu kalplerinizi telif edip de aranızdaki düşmanlıkları yok etmedi mi?'' Deri kubbenin altında bulunan kimseden çıt çıkmıyordu. Minnet dolu bu sözlere verilebilecek bir cevap olabilir miydi hiç? Derin sessizliği yine Resulullah'ın şu sözleri bozdu. Ey ensar topluluğu, bana cevap vermeyecek misiniz? Diyordu. Cevap olarak, Sana ne söyleyebiliriz ki ya Resulallah? Diyorlardı. Sana nasıl cevap verelim? Bütün bu nimetler Allah'tandır. Ve hepsi de onun Resulü sayesindedir. Bu bir kabuldü. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için henüz yeterli bir cevap sayılmıyordu. Onun için daha özele inecek ve onlara şunları söyleyecekti. ''Vallahi isterseniz sizler, sen bize kovulmuş olarak geldin, biz seni barındırdık. Sen bize muhtaç olarak geldin, biz sana yardımcı olduk. Sen bize korku ve endişeyle geldin.'' Bizler sana sahip çıkıp güvenliğini sağladık Sen bize terk edilmiş olarak geldin Bizler sana destek verdik Ve yine sen bize yalanlanmış olarak geldin Bizler seni tasdik ettik Diye de söyleyebilirsiniz Bu durumda hem doğruyu söylemiş Hem de benim tarafımdan doğrulanmış olursunuz Boyunlarını bükmüş ''Minniyet Allah ve Resulü nedir?'' diyor başka bir şey söylemiyorlardı. Bu durumda Allah Resulü onlara ''Peki öyleyse sizden bana ulaşan sözler nedir?'' diye sordu. Yine sükut murakabesine dalmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse cevap bekliyordu ve aynı soruyu yeniden sordu. Peki öyleyse sizden bana ulaşan sözler nedir? Durumun nezaketi adına yeni bir yanlışlık daha yapmaktan çekiniyorlardı. Onun için gözler önde gelenlere yöneldi. Resulullah'a onların cevap vermesini istiyorlardı. Bunun üzerine ensarın önde gelenleri ileri çıkarak şunları söyleyebildiler. Bizim... İleri gelenlerimize gelince onlar asla böyle bir şey söylemediler. Bunu söyleyenler sadece bıyığı yeni terlemiş olan gençlerimizdir. Onlar da Allah Resulullah'a mağfiret buyursun, Kureyş'e veriyor da bizi kendi halimize bırakıyor. Halbuki kılıçlarımızdan hala onların kanı damlıyor demişlerdi. Şimdi sıra stratejiyi has dairede söylemeye gelmişti. Resulullah ganimetler konusunda neden böyle davrandığını anlatacak ve onların da kalbini kazanacaktı. Ensar'ı kucaklayan bir tavırla hepsini süzen Resulü Kibriya Hazretleri şunları söylüyordu: Şüphesiz ki Kureyşliler sıkıntılardan yeni kurtulmuş ve cahiliye dönemini bırakıp da yeni gelmişlerdir. Elbette ben onların içlerindeki kırgınlıkları düzeltip kalplerini İslam'a ısındırmak istedim. Yoksa ey ensar topluluğu, sizler henüz yeni Müslüman olmuş bir kavme, kalplerini kazanmak için verdiğim dünyalıktan dolayı, bana kırılıp kötü duygular içine mi girdiniz? Halbuki ben sizi, Allah'ın sizin için taksim buyurduğu, İslam'la baş başa bırakarak bunu yapmak istemiştim. Ey Ensar topluluğu! İnsanlar yurtlarına davar ve deve sürüleriyle dönerken, sizler evlerinize Resulullah'la gitmeye ve yurdunuza onunla dönmeye razı değil misiniz? Vallahi de sizin kendisiyle birlikte geri döndüğünüz şey, onların birlikte gittiklerinden çok daha hayırlıdır. Nefsim yedi kudretinde olana yemin ederim ki, bütün insanlar bir yola girse ve Ensar'da başka bir yol tutsa, muhakkak ki ben hiç şüphesiz Ensar'ın tuttuğu yolu tercih ederim. Zira sizler has dairenin insanlarısınız. Onlarsa henüz bu konumu ihraz edememiş kimseler. Benim için Ensar, en seçkin, ve en has insanlardır. Şayet hicret olmasaydı, Ben de Ensardan bir fert olurdum. Allah'ım, Sen Ensara merhamet buyur. Onların evlatlarına da, Rahmetinle muamele et. Bu kadar içten, Ve yüreklerine eriten cümleleri dinledikçe, Kalplere dikkate gelip, Gözyaşı döken Ensar, Bizler, Taksim ve hissi olarak payımıza Allah ve Resulü'nün düşmesine gönülden razıyız, diyorlardı. Üç kuruşluk dünya malı için Resulullah'ı bu denle üzmüş olmaktan o kadar üzüntü duymuşlardı ki, ağlamaktan sakalları ıslanmış ve gözleri de kan çanağına dönmüştü. Hatta o gün Efendimiz onlara Bahreyn tarafından elde edilen bir ganimeti tahsis etmek isteyince tepki göstermiş ve Senden sonra bizim dünya nimetine ihtiyacımız yok demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara Muhakkak ki sizler benden sonra da mal konusunda başkalarının size üstün tutulduğuna şahit olacaksınız. Ancak sizler Havzımın başında benimle buluşacağınızı ana kadar dişinizi sıkıp sabredin tavsiyesinde bulunacaktı. Hizmetlerin müellefe-i kuluba dağıtılmasından sonra sıra başlangıçtan beri Efendimizle birlikte omuz omuza çarpışan samimi insanların hisselerinin dağıtılmasına gelmişti. Eldeki koyun ve develerle askerlerin sayısı ortaya konulmuş ve neticede her bir piyadeye 4 deveyle 40 koyun, süvari olanlara da 12 deveyle 120 koyun hisse düşmüştü. Savaşa birden fazla atla katılanlar için ayrıca bir hisse hesap edilmemiş ve böylelikle asabı ı Kiram Hazretleri uzun bir bekleme döneminin ardından birer servet değerindeki mallarla geri dönmenin heyecanını yaşamaya başlamışlardı. Mekke'yi fethettiği günden bu yana 80 günden fazla zaman geçmişti. 13 günlük Mekke yolculuğu da hesaba katıldığında Allah Resulü'nün Medine'den ayrılışının üzerinden geçen süre üç aydan fazlaydı. On üç gündür ciranede bulunuyordu. Zilkade ayının bitimine on üç gün vardı ve bir çarşamba akşamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vadinin alt tarafında bulunan mescitte ihrama girerek Mekke'ye doğru yola çıktı. Kabe'ye gelip tavaf yapacaktı. Derken yine Kabe'yle ile buluşmuş, ve yaya olarak tavafını tamamlamıştı Ardından Safa ile Merve arasındaki sahini de gerçekleştirip Saçlarını tıraş ettirmek suretiyle Umre vazifesini bitirir bitirmez Yine aynı gece ciraneye yöneldi Mekke'de yine fetih günü Müslüman olan Genç Attab İbni Esidi emir olarak bırakmış Muaz İbni Cebel'i de insanlara İslam'ı talim için vazifelendirmişti Sabaha karşı geldiği Cirane'den de ertesi gün ayrılacak ve Medine'nin yolunu tutacaktı. Cirane Vadisi'nden hareket eden Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Seref ve Merriz Zehran yolunu takip ederek ilerleyecek ve Zilkade ayının bitimine üç gün kala Medine'ye ulaşacaktı. Mekke'yi fetih maksadıyla Medine'den çıktığı günle, yeniden Medine'ye geldiği süre, yaklaşık 3 ay gibi bir zamanı kapsıyordu. Bu süre içinde Mekke fethedilmiş, Hevazin üzerine yürünerek Huneyn zaferi elde edilmiş ve Taif kuşatılarak kapılar Taif'lerin kendi iradeleriyle gelecekleri güne kadar açık bırakılıp geri dönülmüştü. Her şeyden önemlisi de her fırsatta efendimize saldırıp Medine'yi istila düşüncesi içinde olan Mekkeliler başta olmak üzere binlerce insan gelip Müslüman olmuş Allah Resulü ile birlikte sefere katılanlar da büyük ganimetlerle geri dönmüşlerdi. Uzun bir ayrılıktan sonra yeniden Medine'ye giren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman olduğu gibi yine doğruca mescidine gidecek ve önce Rabbine kullukla şükrünü eda edecekti. Resulullah hane-i saadetine dönmeden önce, o gün kızı Fatıma validemizin kapısını çaldı. Belli ki uzun süren ayrılığın hasretini giderecekti. Kapıyı açan Fatıma validemizdi. Bir anda babasını karşısında görünce çok heyecanlanmıştı. Hasretle Resulullah'ı süzüyordu. Bir müddet öylece kala kaldıktan sonra kendine geldi ve mübarek ellerine kapandı. ...doyasıya öpmek istiyordu onları. Ancak bu da yeterli değildi hasretini gidermeye... ...ve boynuna sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Vuslatın süruru gözlerde yaşa durmuş... ...yanaklardan inci misal damlalar dökülüyordu. Teselli yine Allah Resulüne kalmıştı. ''Seni ağlatan da ne ey Fatıma? Niçin ağlıyorsun?'' ...diye seslendi ona. Hıçkırıklar gırtlağında düğüm olmuş ağlamaktan cevap veremiyordu. Kendini toparlamak için bir hayli uğraştı ve nihayet <gülüyor> dayanamadım ya Resulallah dedi. Zira görüyorum ki çok çile çekmişsin. Saçın başın karışmış ve toz toprak içinde kalmış. Yüzünün rengi solmuş. Ve üzerindeki libas da lime mi Dayanamadım ya Resulallah. <gülüyor> Efendimizin dış görünüşüne bakıp da değerlendirmede bulunuyordu. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun görmediklerini de görüyordu. Onun için bir taraftan kızının başını sıvazlayıp teselli ederken, diğer yandan da şunları söyleyecekti. Ağlama kızım, ağlama. Zira Allah, senin babanı öyle bir davayla gönderdi ki, gün gelecek bu dava, Gece ve gündüzün sardığı gibi saracak yeryüzünü. Yeryüzünde kerpiç, tuğla ve taştan inşa edilmiş hiçbir ev kalmayacak ki içine girmiş olmasın. Deve tüyünden, koyun yününden ve keçi kılından örülmüş hiçbir çadır kalmayacak ki içine nüfuz etmiş olmasın. Kıştan baharı görmek, gecenin karanlığında gündüzün aydınlığına ritim tutmak gibiydi bunlar. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sıkıntılı gibi görünen demlerde gözünü istikbalin aydınlığına dikiyor ve öyle konuşuyordu. Aynı zamanda bunlar onu dinleyenler tarafından birer hedef telakki ediliyor, Üsame'ye tevdi ettiği ve edeceği emaneti her bir ev ve çadıra ulaştırın mesajını içeriyordu. Aydınlık Dünya'nın hoşgörü zemini. Artık çok yönlü bir faaliyetin yürütüldüğü Medine, sulh ve sükunun, emniyet ve güvenin de merkezi haline gelmişti. Kaos ve kargaşa dönemi çoktan sona ermiş ve medeniyet televvünlü yeni yüzünde huzurun tebessümleri müşahede edilmeye başlamıştı. Elbette bu, sadece zamanın belli bir dönemini içine alan geçici bir huzur olmamalıydı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara dinin inceliklerini öğretme, asayiş ve güvenliği sağlama, İslam'ı daha uzak noktalara da ulaştırma, tebliğ maksadıyla gönderdiği mektupları ulaştırma, Müslümanlığı kabul etmese bile, Medine'nin otoritesini kabullenen insanlarla ittifak sözleşmeleri yapma, insanlara zarar verip huzursuzluk çıkaranların sesini kesip güçlerini dağıtma, İslam'ın hakimiyetini kabullendiği halde Müslüman olmayanlardan cizye ve Müslümanlardan da zekat toplama gibi görevlerle ashabından bazılarını görevlendirerek etrafa göndermeye başladı. Söz konusu görevler için tavzif edilenlerin sayısı elbette yapılacak işin niteliğine göre değişiyor, tek başına gidenler olduğu gibi etrafında yüzlerce insanla yola çıkanlar da oluyordu. Ve bu açılımlarla artık Hicaz'da sadece İslam'ın hakim olduğu bir yapının varlığı herkes tarafından kabullenilmiş, zihinlerde oluşan tereddüt ve şüpheler de izale edilmiş oluyordu. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye döndüğü andan itibaren farklı zamanlarda Uyeyne İbni Hısnı Beni Temime Yezid İbni Hüseyin'i Eslem ve Gıfara Abbad İbni Bişri Süleym ve Müzeyne'ye Rafi İbni Mekisi Cüheyne'ye Amr İbni Ası Beni Fezara'ya Dahhak İbni Süfyan'ı Beni Kilab'a Beşir İbni Süfyan'ı Beni Kağb'a İbni Lüteybiye'yi, Beni Zübyan'a, Muhacir İbni Ebi Ümeyye'yi, Sana'ya, Ziyad İbni Lebidi, Hadramev'te, Adi İbni Hatemi, Tay ve Beni Esed'e, Malik İbn Nüveyra'yı, Beni Hanzala'ya, Zibrikan İbni Bedr'le Kays İbn Asım'ı, Beni İsa'd'ın farklı bölgelerine, Ala İbn Hadrami'yi, Bahreyn'e, ve Hazreti Ali'yi de Mecran'a gönderecek ve böylelikle geniş bir coğrafyada İslam'ın hakimiyetini tescil etmiş olacaktı. Nil Productions sundu.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 İzlediğiniz